Birlikte Açık Radyo Daima Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği 15.06 saat Ve Açık Radyo'dayız Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr ...hepsinden yayın yapıyoruz... ...ve Açık Radyo'da Bahar Şenliği var... ...bu dokuzuncu şenliğimiz... ...dokuz seneden beri sürdürüyoruz... ...ve her sene aşağı yukarı... ...bir hafta hatta dokuz gün... ...hatta dokuz gün doksan dokuz saat... ...dediğimiz bir süre yayında oluyoruz... ...ve gittikçe daha yoğun... ...bir şekilde... ...katılımcı, destekçi... ...ve dinleyicilerimizle... ...birlikte oluyoruz... ...bu da bize gittikçe büyüyen bir... ...keyif veriyor onlardan... Bir yenisiyle Gülay Akkuş'la birlikteyiz Stüdyo, stüdyomuzda Gülay Akkuş var. Çok teşekkür ederiz Geldiğiniz için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Biraz önce size de koridorda meşhur koridorda bahsettim. Ben aslında üç gündür evde hasta yatıyorum. ...biraz kaçak olarak geldim buraya... ...bilmiyorum işten beni dinliyorlar mı Eyvah. <gülüyor> ...yine hastayım diye çıktım geldim... ...fakat burada olmak çok önemli... ...özellikle de... E, ...seneye başka bir mekanda olacaksınız inşallah... ...onun için de son taşınmadan bir görmek istedim. Sizlerle beraber olmak istedim. Çok evet, sağ olun. Da davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Seneye değil aslında yani bu dinleyici destek projesinin bu 9 günlük özel yayını bitirdikten sonra kısa bir süre sonra artık Nisan içinde umuyorum ki tütün deposuna geçmiş olacağız. Har harıl harıl uğraşıyoruz. Geçen yıldan beri dinleyici destekçilerimiz de destekçilerimiz çok büyük Omuz verdiler ve evet. bir çeşit de mevce e, usulü de bazı işler yapabildik dinleyicilerimiz sayesinde. Sizin de bu, bir Evet evet bana da mailleri geliyor. Bu yaptığınızda çok e, takdire şayan e, yani 9 gün dok, 99 saat az bir maraton değil. E, ayrıca bu seneki şenlik e, geçmiş seneler tabii her zaman için önemli ama bu taşınma sürecinde radyo destek olma anlamında daha da önemli ...anladığım kadarıyla... ...onun için herkesi destek olmaya çağırıyoruz... ...radyoya, yeni yerinde de. Evet, geçen... ...senede... ...çok kuvvetli bir destek... ...rica etmiştik... ...ve verdiler... ...tam yeni bir... ...bina... ...satın almaya gücümüz yetmedi... ...fakat bu taşınma zaten... ...şimdi çok uzun soluklu bir... Tütün deposunun ek binasında uzun soluklu bir şekilde geçiyoruz uzun vadeli bir kontratla ve artık orada açık radyo uzun yıllar boyu kalacaktır. O ee, zaman de, destek... Ama da, pardon. Yani <gülüyor> son bir şey daha söyleyeceğim. Yani tam e, bu taşınmanın özellikle radyo gibi çok alengirli diyebileceğimiz işte bütün bu iz, izolasyonlar fevkalade ince bir takım işler var. Onlar Ancak altından kalkabiliyoruz Bu geçen seneki yükselen desteğin de Çok büyük katkısı oldu buna ee, Ve çok e, Hoş bir sürece Giriyoruz artık Orada da bir Evi ısıtma partisi nasıl yaparız şimdi? Onları... O mutlaka lazım Sanıyorum ki e, yani Ben de 96'dan beri dinliyorum Radyoyu ilk çıktığından beri O zaman da Avrupa yakasında oturuyordum Anadolu yakasına işe sabahları dinliyordum Ee, çok farklı bir sesdi benim için. Her karşılaştım herkese de söylüyordum böyle bir radyo başladı haberiniz var mı diye. Tabi o zamandan bu zamana e, çok daha yaygınlaştı. İstanbul'da dinleyemeyenler üzülüyordu. Biz niye pardon İstanbul dışında dinleyemeyenler? Ee, onun için e, herkes için bir şeyi var sanıyorum farklı bir anlamı var yani 16 sene az bir şey değil, evet, değil. Hatta ee, 17 hatta seneden evet. de birkaç e, baya 17 16 evet. buçuk sene gibi bir e, duruma geliyoruz artık e, siz ne seçtiniz bizim için Ee, ben dediğim gibi 3 gündür hasta yattığım için e, eş, dost ve akrabalardan bir e, şarkı listesi topladım. E, i̇lk başta da e, Queen var. Radio Gaga biraz da günün anlam ve önemi e, itibariyle ilk onunla başlayalım diyorum ama bana... Numarayı söyletmeyecek misiniz telefon numarasını? E, elbette. Şimdi zaten <gülüyor> anonsu yaptınız. Şimdi sıra e, telefonumuzda. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınındayız. 0212 343 4141 ya da açıkradio.com desteklerinizi bekliyoruz. Radio Google, Radio Gaga den Gaga bu ticari radyolardan hiç Gaga gugu hiç bir ses çıkmadığından kayda değer ne söz ne müzik çıkmadığından şikayet eden ve gerçek iyi radyoyu özlediğini belirten nostaljik diyebileceğimiz bir şarkı aslında üzerimize hiç alınmıyoruz. Yok yok onun için ya yani onun tamamıyla dışında biraz önce e, arada da söylüyordum. Ee, radyo bir yandan e, hani tırnak içerisinde eski teknoloji bir şey gibi bu kadar e, dijital teknolojilerin geliştiği ama Bir yandan da e, açık radyo e, farklı bir e, yayın e, mecrasına çok da güzel bir örnek Yani biz bugün ben İşte ne bileyim işe gidince veya işte eve gelince interneti açıp da Aynı heyecanla açık radyoyu dinlediğim heyecanla haber aramıyorum Yani sabah işte arabaya binince işte Evden işe giderken dinliyorum Bugün böyle bir günaydın sizin günaydın sesinizle güne başlamak Hoşuma gidiyor hatta bazen Daha önce de dinleyici destek hattındaki arkadaşlar söyledi Bazen olmuyorsunuz biriniz ha Diyorum bunlar nereye gittiler <gülüyor> Evet ağır bir evet. sorumluluğumuz <gülüyor> da var yani. Her sabah bekliyoruz işte yani ya Mahir ve işte bir şey bir yerde oldu. Abi gitti bayağı bir şey olduk. Ne oldu evet, bu çocuğa diye. Ettik. Ondan sonra tabii Artık isimlerini de unuttum. Bir dönem işte Evrastan Bey uzunca bir zaman beraberdi galiba değil mi? Açık dergide Şerif Erol vardı. Pardon Şerif Erol yalnız söyledim. Evet. Ondan evet. önce sizin çocuklar bir ara vardı sanıyorum. Evet, yani ilk büyük oğlumla başladım. Zaten başımıza bu belayı açan, <gülüyor> radyo belasını açan bir numaralı müsebbip. ...Odur Cem Madra çok... ...bir program fikrinden hareket edip... ...sadece bir program bir yere yapma... ...fikrinden hareket ettik. Öyle mi? Hı, onun başlangıcını bilmiyordum. O programı da biz de hiç yapamadık. <gülüyor> onun dışında... <gülüyor> Ama radyo yaptık. Böyle bir radyo... ...yüzlerce programcının her hafta geldiği... ...fiilen yüzlerce... Müthiş bir organizasyon. E yakın ...ve binin üzerinde de şu ana kadar... ...tamamen gönüllü bazda çalışan... ...programcılar olmuş ve belki 800 üzerinde de program yapılmıştır hem müzikli hem sözlü fakat bir tek yapamadığımız o gece <gülüyor> gece uçuşu adlı gecenin geç saatlerine kadar sarkan bir sohbet ve müzik programı evet. onu yapamadık sonra cem'den sonra da apar topar bir ortanca çocuğum Ege geldi daha sonra da hep genç kuşak la birlikte götürdüğümüz bir şey kuşaklar evet. arası bir kıtalar arası kuşaklar arası seyahat gibi bir şeyde adı vardı alt başlı açık evet. gazetenin böyle satır aralarında çok, kuşaklar çok, çok arası, güzel, kıtalar çok arası seyahati bir format Mustafa Aslan tunalda vardı bir ara hı hı hı. şimdi Olgaz var evet siz bayağı eskisiniz yani. Siz konuşun. Sizin programınız. Yok mı? estağfurullah. Ee, dediğim gibi yani böyle gelirken buraya hem çok heyecanlandım hem de bir yandan çok da tanıdık bir yere geliyormuş e, gibi bir hissim vardı. Ee, çok fazla kişiye duyuramadım katılımı. Onun için de e, inşallah bu program sırasında da duyanlar en azından destek olurlar. E, hep benim için çok özel bir yeri oldu. Yani hani sanki bir radyo değil de böyle bir E, tanıdığım insanların bir araya gelip seneler içerisinde bir de sürekli e, dinler olunca e, sohbet ettiği bir yer gibi ve e, e, peki o zaman... bir hayal kırıklığı yaratmadı inşallah değil mi? E, yok hayır ama <gülüyor> ben şimdi ilk başladığında sanıyorum şeylere böyle, programların adları çok hoşuma gidiyordu şimdi o çok eski programlardan hatırlayamıyorum ama mesela şu dönemde şey var cuma adlı adamlar o, o çok hoşuma gidiyor Halil Turanlı ile yapıyorsunuz evet. sanıyorum. Genelde programdan bir şey anlamıyorum. Onu açıklıkla <gülüyor> itiraf etmem gerekir çünkü çok yani çalışılıp gelinmesi gereken bir şey program. Ee, ama e, şey yani onun o sohbeti de dinlerken o kadar böyle hoşuma gidiyor ki yani şey gibi hani bir yandan böyle üniversite yıllarıma geri dönmüşüm gibi oluyorum. Bir yandan eğleniyorsun, bir yandan böyle bir şey e, öğreniyorsun farkında olmadan. E, onun için bugün e, az sayıda dura, duyurabildiğim arkadaşıma şey dedim bugün kendinize bir iyilik yapın. Dinlemiyorsanız Açık Radyo'yu dinlemeye başlayın. E, gerçekten de herkesin her, her kesimden bir şeyler e, kendince bir şeyler bulabileceği bir radyo ve Hani böyle bir radyonun Türkiye'de Bakın, olması işte, başladı mı? Yaşasın, evet. yaşasın, yaşasın. Yani kendinize iyilik yapın derken aynı zamanda destek yapmakla birkaç e, bu desteği yapan, sponsorize eden bu programlara destek veren birkaç dinleyicimiz şey. Biz asıl e, bu desteği vererek kendimize iyilik yapıyoruz Aynen, Aynen, aynen, aynen. Yani e, ben işte uzunca zamandır destek oluyorum. Ee, ...yani 9 seneyi doldurmadım... ...gerçi galiba ama... ...hani şeyin farkındayım... ...kendim için destek oluyorum aslında... Evet. ...bir yandan da öyle bir şey de var... Ee, ...işlevi de var... ...evet çok yani... ...böyle bir hayal kırıklığı yaratmayan... ...bir aile... ...yani komünote radyosu... ...işte cemaat, cemiyet... ...topluluk... ...ne derseniz din ama... ...birlikte birbirine dokunarak biraz aslında ve birlikte ortak değerleri kaptırmamak için de çok az sayıda özel çıkarak kaptırmamak için Aynen. Yaptığı, giriştiğimiz bir mücadele bu. Bakın destekleri yaşasın de Yaşasın daha çok olsun inşallah. Ve şu sıralar mesela şey çok hoşuma gidiyor. Van günlüğü 4 destekçi gelmiş. Aa, yaşasın. Şimdi 3 <gülüyor> 3'e üç. indi Boşat Devamda ediyor vallahi müthişsiniz <gülüyor> daha çok olsun ee, bu sıralar şey söylüyordum Van günlü e, çok e, takdir ettiğim programlardan bir tanesi Van herhalde Defremi günlü burada evet. yapımcılarından biri burada karşınızda <gülüyor> çok duruyor. güzel çok çok Diden. teşekkürler gerçekten sabahta e, Van'dan bir bir e, isimini hatırlayamadım kusura bakmasınlar bir e, Didem'i sınava çekelim hemen <gülüyor> o şimdi ga, Ganiz ga, Gazin miydi Gazin abla Gazin ablamıydı Gazin abla gazin evet, ablayla evet. konuşuyordu. evet ve e, yani bayıldım bütün müütvilerim diken diken oldu yani onun yani oradan işte konserler buraya Boğaziçi için konsere geliyorlar sanırım allak bullak oldum o kadar hoşuma gitti ki ve herhalde bir, ...Türkiye'deki tüm medyayı tarasanız... ...bunu yapan başka bir şey de var mı bilmiyorum. Maalesef yok. Yani bu da işin... ...bize gerçekten... ...keyif alıyoruz diyemeyeceğim bundan. Yani bu, bu müthiş bir... yalnızlığa çare bulma duygusu... ...veriyor. Ee, ama... İşte bizim yapabileceğimiz... ...bundan ibaret oradan bir ses... ...onların bir nabzını tutabilmek... ...ama böyle sizin şimdi söylediklerinizde... ...insanı çok duygulandırıyor... Yani ...duyarlandırıyor. E, düşünen de açık radyo dinleyen... ...çok kişi olduğunu zaten hani biliyoruz. Evet biliyoruz. Için, şimdi o zaman bir parça daha... ...anons edin... ...sonradan şimdi, da bu getirdiğiniz... <gülüyor> ...bereketli destek furyasını sürdürelim. İnşallah. Şimdi... E... Blackmore's Night, Andra Violet Moon ee, dinleyeceğiz. Ee, Deep Purple fanatiklerinden ee, biraz özür dileyerek <gülüyor> çalıyoruz bunu. <gülüyor> Niye özür dileyelim canım? İşte, o fanatiklere de bir <gülüyor> Gönder. Selam olsun. Selam olsun. Lütfen telefonumuzu da hatırlatır mısınız bir kere? Açık Radyo Dinleyici Destek Hattı 0212 343 4141. Lütfen arayın destek olun. to ourselves under a violent Çarşayı dinlemekte iken desteklerimizin de devamını diliyoruz. Biz araya 5 dakikalık haber bültenimiz girecek. Ondan sonra da Gülay Akkuş'la destekçimiz, dinleyicimiz Gülay Akkuş'la biraz daha sohbet etmeye devam edeceğiz.